Başlanan suç. Yazar Pierre Shen. Radyoya uygulayan Mustafa Özatalay. Yöneten Cevdet Arıcılar. Ses kayıt Hasan Özçirvan Efekt Savaş Erhan Oyunda rol alan sanatçılar Madame Bouvier Mediha Köroğlu Monsieur Bouvier Şener Ünal Jermen Doğan Yağcı Madame Peke Yıldız Kültür Monsieur Peke Çetin Köroğlu Paul Evren Serter Kataber İbrahim Raci Öksüz, Anriyet Müge Arıcılar, Garson Zeki Yorulmaz, Alice Şebnem Tacal, Madlen Gözde Başçık. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. ...bana bırakırdı. Kızımızın geleceği söz konusu olduğu için.、E、benim de kızım. Evet ama ben annesiyim. Sense yalnızca babası. Anlamadım. Oğlumuz evlenseydi sözü sana bırakırdım. Nasıl istersen öyle olsun. Yalnız konuya hemen girme. Neden? Bu evlilik fikri de pek eder ortaya attı. Oralı değilmiş gibi davranalım. Bana bırak. Şimdiye kadar üç kez kızımı evlendirme girişiminde bulundum. Bu kez sonunu getir bari. Rahama için üç yüz binim İki yüz bin yeter Kızımız Madlen çok güzel <Gülüyor> Madem az sonra gelecek Sizleri beklettiği için özür diliyor、e, Acele etmemesini söyleyin ha, Ara sıra atıma göz atarsanız sevinirim İpini koparmasın İsterseniz ahara sokayım、e, Zahmet etmeyin az sonra gideceğiz <Gülüyor> Peki Mösyö Sabah gelmekle pek iyi etmedik galiba Niye? Yazlıkta çok normal bu. Ormanda dolaştık, geçerken de uğrayalım dedik. Gezinip durma öyle, gel şuraya otur. Beklemeyi sevmiyorum. Bütün bu antika eşyalar yeğenlerine miras mı kalacak dersin? Çocukları olmadığına göre elbette. Bu çok iyi. <Gülüyor> Genç bolün geleceği çok parlak anlayacağın. Yalnız biraz uçarı... <Gülüyor> Burada teyzesinin yanında kalacağına Paris'te gezip tozuyor. Korkma. Evlenirlerse madden onu çekip çevirir.、Ah, günaydın <gülüyor> Mözebubi. Günaydın madem. Kocam sizleri göremediği için çok üzülecek. Sabah erken çıktı.、E、bizim gibi havanın güzelliğine dayanamamış olmalı. Ormandan <gülüyor> geliyoruz. Sizlere günaydın demeden geçmek istemedim. Keşke Pol de burada olsaydı. Çok sevinirdi. Yeğenli Sine Paris'te mi? Hayır. Atla gezintiye çıktık. Az sonra döner. Niye ayaktasınız Mösebubi'ye? Oturmaz mısınız?、E、fazla kalmayacağız da. Yeni aldığınız koltuk takımları çok güzel. Mösebubi'ye、e、çok zevkli bir insan. Yayıncılığı bırakalı beri antikamera kısardı. Durmadan alıyor. Yakında adım atacak yer kalmayacak. Çoluk çocuk olmayınca... Çocuklar... <gülüyor> Ne yazık ki onları satın almak mümkün değil. Her zaman da çekilmiyorlar, doğrusu. Hele piyora çalmaları. Haksızlık etmeyin, Madlen çok iyi bir piyanist. Ah, bir de evde çalmasa. Öyle bir çocuğa sahip olduğunuz için mutlu olmalısınız. Elbette onunla gurur duyuyoruz. Pek çok hayranı var. Sürekli partilere çağırıyorlar. Ya yorgun düşmesinden korkuyoruz. Bugün gerdem parti, yarın bir balo. Herkes onun peşinde. Hı, biliyorum, Neşe hayat dolu bir kız. Söz açılmışken sorayım, Madam Norton size bir şey açtı mı? Madlen konusunda mı? Evet. Geçen at yarışlarında çitlattı. Peki ne düşünüyorsunuz? Madlene baskı yapmak istemiyoruz. Evet, seçimini özgürce yapmalı. Fikrini sordunuz mu? Karşı çıkmadı ama düşünmek için izin istedi. Tanışmak istiyor. Vaktiyle birlikte oynuyorlardı. Evet ama aradan yıllar geçti. Yeniden görüşseler iyi olur. İsterseniz bir baloda karşılaştırabiliriz Fena fikir değil Peki Trauma olarak ne düşünüyorsunuz Yüz elli bin frank Daha fazla umuyorduk Ama kızımızın geleceği çok parlak Nist'teki halası ağır hasta Yakında mirasa konacak Ne var Jerman?、E, at huysuzlanmaya başladı. İpini koparmasından korkuyorum. Az sonra ona gidiyoruz. Ona arabaya koşun, sakinleşsin.、E, peki efendim. Hemen gidiyor musunuz? Uygun bir zamanda daha uzun konuşuruz. Bugün geçerken şöyle bir oradık. Böyle önemli konular ayaküstü konuşulmamalı. Madam, saygılarımızla. Monsieur Peki、e、sevgilerimizi ileten. Biraz daha kalsaydınız. Sizi göremediğine üzülecek. Bir başka gün. Hoşça kalın. <gülüyor> güle güle. Görüşmek üzere. Gittiler gelebilirsin. Ne dediler? Anladığım kadarıyla evlenme işine can atıyorlar. Yalnız dramayı çok az veriyorlar. Yüz elli bin frank. Ee, önemli olan gençlerin birbirini beğenmeleri. Onları bir baloda bir araya getirmeyi kararlaştırdık. Eee... Holu evlilik için çok genç bulmuyor musun? İyi ya, çocuk yapma şansları daha çok olur. Seni işitende. Anlayacak bir şey söylemedim. Evlendiğimizde yaşlı sayılmazdım. Otuz yaşında sırm gibi bir adamdım. Peki, o yaşa kadar hiçbir kadınla ilişkini olmadı mı? Ee, oldu ama saygın bir ilişkiydi bu. Tamam yeter. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Hep böyle yaparsın zaten. Az önce Madame Bouvier ile konuştuk. Çocuksuz ev çekilmiyor.、E, bu konuyu ulu orta herkese açamazsın. Bouvierler herkes değil ki. Ne olursa olsun bu kimseyi ilgilendirmez. Yeri geliyor konuşuyorum. Çocuğumuzun olmadığını bilmeyen mi var? Ama ucu bana dokunuyor. Bunun benden kaynaklandığının sanılmasını istemiyorum. Ben de. Neyse uzatmayalım. Yeğenimizle yetinelim. Evet ama anne olmakla teyze olmak aynı şey değil. Ne? ...öyle de artık yapabileceğimiz bir şey yok. Paul sürekli bizden ayrı yaşıyor. Ee, Paris'teki dostlarını yeğliyor. Bize biraz daha fazla vakit ayırsa ne olur sanki? Günaydın teyze. Günaydın. Günaydın. Bu kez seni bir haftadan önce salmayacağım. Ne yazık ki yarın gitmem gerekiyor. Biraz daha kalamaz mısın? Bizi hep böyle bırakıp gidiyorsun. Biriyle buluşacağım. Onu buraya çağır. Olmaz ama gelecek hafta burada kalacağım söz. Evet. Gelecek hafta diyorsun. Rahat bırak istediği zaman gelsin. Eee bu sabah iyi gezdin mi bari? Hem de nasıl. He, bilin bakalım az önce kime rastladın. <gülüyor> bu üyelere. Nereden bildin? Madem bu üye çok hoştu doğrusu. Senin gibi bir oğlum olmasını çok isterdim dedim. Damadım demek istemiş. İstersen hemen olur. <gülüyor> ne ders söylüyorsunuz siz? Maddenin seni bu kadar korkutucuğunu sanmazdım. Beni korkutan Madlen değil, evlilik. Bir gün nasıl olsa evleneceksin. Ne kadar geç olursa o kadar iyi. Madlen'in neси var? Kültürli, güzel, zeki bir kız. Olabilir. Ama ben henüz evlenmek istemiyorum. Eninde sonunda nasıl olsa evleneceksin. Bu gerekli. Teyze, her gelişinde bu konuyu açıyorsun. Beni eve bağlamanın yolu bu değil. Paul, beni üzüyorsun. Teyze. Başka biri mi var yoksa? Hayır, olsaydı onunla evlenirdim. Aa öyle bir şey evliliğe prensip olarak karşı değilse. Lütfen Paul, hemen hayır deme. Onunla konuş bir kez. Teyzen yalnızca senin mutlu olmanı istiyor Paul. Kimseye verilmiş bir sözümüz yok.、E, beğenmezsen işin peşini bırakırız. Madeni tanıdığımda kısa etekle gezerdin. <gülüyor> Kendisi büyüdü ama etek dereyinüz değil. He, ha, hadi ben çıkıyorum. Dün beni arayan adamla görüşmem gerekiyor. Neden aradığını söylemedim mi? Hayır, bir iş görüşmesi dedi yalnızca. Gecikme? Gecikmem. Hoşçakalın. Mesele peke. Adım Antonik Atabar. Hukukçuyum. Daha çok miras konularıyla ilgilenirim. Bu kadar gizli konuşacağımız şey ne olabilir? Sizi çok yakından ilgilendiren bir dava. Daha önce tanıştığımızı sanmıyorum. Ne davasıymış bu? Ee, geçmişinizle ilgili. Mesut, ne söyleyecekseniz aceleyeyim lütfen. Bu ne biliyor musunuz? Ee, mahkeme çağrısına benziyor. Evet, şimdilik resmiyet kazanmamış bir belge. Ee, rica ederim okuyun. İngilizce bilmem. Ne yazıyor? Matmazel Henriette Roch adında bir kız babası olduğunuzu iddia ediyorum. Ne ne? <gülüyor> evet meslebeke. Elimdeki belgeler bunu kanıtlıyor. <gülüyor> benim hiç çocuğum olmadiki. Emin misiniz? Elbette eminim. Siz birinin oyununa gelmişsiniz. Elimde kanıtlar var meslebeke. Hoşçakalın meslek hatabar. Boş harcayacak zamanım yok benim. <gülüyor> Oturun. Benim ilk işim değil bu. Doğruluğuna inanmadığım bir işe girişmem. O kızın annesiyle birlikte oldunuz Mösyö Peke <gülüyor> Karıma hiç ihanet etmedim ben Ya evlenmeden önceki çiçekçi kız? Ee, e, e, evet Martar Roche Martar Roche'dan mı söz ediyorsunuz? Elbette Evlenmeden birkaç ay önce ayrıldınız Ve bir daha da yüzünü görmediniz ee, Evet öyle kararlaştırmıştık Sözünü tuttu Bir daha karşıma çıkmadı Ayrıldıktan sekiz ay sonra da bir kızınız oldu.、E, saçmalıyorsunuz. Öyle olsa neden haber vermesin? Mutluluğunuzu gölgelemek istemedi. Verdiğiniz parayla da çiçekçi dükkeni açmıştı.、E, evet, anumsuyorum. Bunun hayalini hep kurardı.、E, şimdi ne yapıyor peki? Çocuğu iki yaşındayken öldü. Bu ölüm ilanı.、E, bu da kızınızın doğum ilanı.、E, bunlar da mektuplarınız. Evet, zavallı vardı. Kanıt diye verdiğiniz bu şeyler benim için birer canlı anı.、E, bu da birlikte çektirdiğiniz fotoğraf.、E, koruyucu meleğimle birlikte diye yazmış. Hey gidi günler. Bu ben miyim? Şu favorilerime bakın. <gülüyor> bu fotoğrafı size verebilir mi? Ha, Yo hayır. Temkinli olmam gerekiyor. Haklısınız.、E, ben. Şimdi baba mıyım? Yo, hayır, imkansız bu. İnsanın bu fikre alışması için kanıtlar yetmiyor. <gülüyor> Haklısınız. Baba olduğunuzu yirmi yıl sonra öğrendiniz. Ama elimdeki belgeler sağlam. Skandala yol açmadan bu işi tatlıya bağlasak iyi olur. Ne istiyorsunuz? Ee, i̇şin kolay yoldan çözümlenmesini istiyorsanız... ...bütün bu belgeleri iki yüz bin franka size bırakabilirim. ...karşı tarafla anlaştınız mı? Yok hayır, anneyet henüz babası olduğunu bilmiyor... ...yanlış bir şey yapmamak için önce size geldim... ...sizi anlıyorum Mösyö Katamar... ...elinize geçen fırsatı acele değerlendirmek istiyorsunuz... ...ben görevimi yapıyorum Mösyö, peki... ...kızınıza yardım edip etmemek sizin bileceğinizdir... ...tanrım benim çocuğum olması mümkün mü? 20 yaşında bir kız... Ee, ...maddi durumu nasıl? Bir lokantada kasiyerlik yapıyordum... ...para onun hakkında bilgi verir misiniz? Ee, nasıl birisi? Doğrusu kızınızla ilgileneceğinizi düşünmemiştim. Möşrek Atabar. Bir kızım varsa onun varlığından... ...utanç duymamalıyım. Geç kaldıysam en azından geleceğini... ...güvence altına almalıyım. Sizi kutlarım Mösyö. Müşterilerim genellikle skandaldan korkarlar. Ben herkes değilim. İyi düşünün. İleride çıkabilecek sorunları unutmayın. Bence para yardımı yapmakla da... ...babalık görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Yo, hayır. Gerçekten bir kızım varsa sorumluluğunu taşıırım. Ayrıca onu tanımak istiyorum. Böyle bir istekte bulunacağınız hiç aklıma gelmemişti. Para yüzünden bir kaybınız olmayacak. Onu nerede görebilirim? Kızcağız henüz sizi bulduğumuzu bilmiyor. Düş kırıklığına uğramasını istemem. Onu karşıdan seyretmek istiyorum. Ee, bir formül bulabilirim. Hiç çocuğum olmadığı için evlat sevgimi karımın yeğenine gösterdim. Tanrım. Tam elli bir yaşında bir çocuğum oluyor. İstemediğim koşullarda. Barit bana benziyor mu?、E, annesine daha çok benziyor. Oysa kızlar babaya benzer derler. Ağızı burnu aynı siz.、E, gözleri annesine benziyor. Adı Anriette değil mi? Evet Anriette. Yarın ben sizi ararım mesihio peke. İşler nasıl gidiyor, Henriette? Hey, patronu memnun edecek kadar iyi değil mi özbek atabar?、Evet. Okuduğun kitabın adı ne? Kontun çocuğu. İlginç、evet. mi bu? Heyecanlı. Kont çocuğunu kaçıran haydutların peşine düşüyor. Ne çok şanssız insan var şu dünyada. <gülüyor> Ama siz şanslılardan olmalısınız. <gülüyor> şu ana kadar değil. Elinizi uzatır mısınız? Hanı bakacaksın. Evet. Kötü şeyler söylemeyin ama. Siz çalışkan, dürüst ve düzenli bir insansınız.、E, falınız da iyi çıkar mutlaka. Ya.、E, çabuk kızıyorsunuz ve biraz da kuşkusunsunuz. Eh orası öyle. Doğumunuzda bir giz var sizi. Bu da mı elimden okunuyor? Evet. Çok yakında önemli bir haber alacaksınız. Bu da mı okunuyor? Yirmi yaşında başınızdan önemli bir olay geçeceğini şu küçük çizgi gösteriyor.、Ha. Önemli bir haber alacaksınız. <gülüyor> Doğrusunu isterseniz Valla inanmam ben <gülüyor> Ben de Konuya girebilmek için bu oyuna başvurdum Doğumunuz ve aileniz hakkında Önemli şeyler biliyorum <gülüyor> Yoksa önemli haberi siz mi vereceksiniz İki aydır sizin için uğraştığımı Bilseydiniz gülmezdiniz Babanız sizi doğumunuzdan önce Terk etmiş Ciddi mi söylüyorsunuz Evet Annet Babanızı buldum Babamı mı Baban var mı? Yani yaşıyor mu? Hem de burada. Benimle alay etmiyorsunuz değil mi? Ha, hayır hayır kesinlikle. Adı ne? Martin Peke. Soylu biri olmalı. Pek sayılmaz ama varlıklı. Ee, sözümü dinlerseniz iyi para koparabiliriz. Neler söylüyorsunuz? Bu güzel olayı küçük hesaplarla bozmanıza izin veremem. Yıllardır bunu düşünüyordum ben. Aman Tanrım inanamıyorum. Aman Tanrım inanamıyorum. Beş numaranın hesabını alır mısın Anriyet? Beş numara mı? Aa, e, elbette e, e, İzninizle Hesabı kapatayım hemen geliyorum、e, Şuraya geçelim Müsvü peki Burası daha sakin Çok heyecanlıyım Müsvü Katabar、e, Haklısınız kolay değil Bütün gece anlattıklarınızı düşündüm Gerçekten annesinin İngiltere'de akrabaları vardı Ve bir çocuğumuz olursa ayrılığa daha kolay katlanacağını söylüyordu. Tanrım olabilir mi? Nazik dürüst bir insandı. Kızı da öyle. Şu anda burada mı?、E, kasa'ya doğru belli etmeden bakın. O mu? Evet. Nasıl buldunuz? Çok güzel ama annesine pek benzemiyor. Ya gözleri? E, e, evet, andırıyor. Benden söz ettiniz mi ona? Henüz değil、e, Fikrinizi değiştirirsiniz diye bekledim İsterseniz、e... Bu genç kızla hemen tanışmak istiyorum Yalnız beni babasının avukatı olarak tanıtırsınız Nasıl isterseniz Henriette Sizi şu karşıdaki beyefendiyle tanıştırmak istiyorum Babam mı?、E, yok hayır avukatı Bu işten iyice emin misiniz bir yanlışlık olmasın Hayır hiçbir yanlışlık yok Ee, sizi Normandiya'da geçen yıl ölen、e, Mariet Fin adlı bir kadın büyütmüş Evet ee, Daha sonra kimsesiz çocuklar yurduna yerleştirilmişsiniz Evet ama bütün bunlar onun babam olmasını kanıtlamaz ki Sağ omuzunuzda bir ben var mı? Evet bir et beni Peki İngiltere'de doğduğunuzu biliyor muydunuz? Yok hayır bunu bilmiyordum <gülüyor> Daha sonra da anneniz ölmüş ve Fransa'ya getirilip terk edilmişsiniz Ee, bu kayıtlarda daha bilmediğiniz pek çok şey var. Hadi mesajı daha fazla bekletmeyelim. İşte aradığınız genç kız. İyi günler Matmazel. Ben babanızın avukatıyım. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Beni babam mı buldurdu? Babanız dün'e kadar varlığınızdan haberdar değil. Ya. Evet, bunu size mesaj hata baran anlatsın. Ee, babanızı ben buldum Matmazel. Onunla dün görüştüm. Müşteri yasal haklarınızı araştırıyor. Eğer anlatılanlar doğruysa, müşteri kendi'nin sizi kabul edeceğinden emin olabilirsiniz. Ya ben onu kabul etmezsem? Anlayamadım. Yapmayın, delilik olur bu. Bir baba buldum diye üzerine atılacağımı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. <gülüyor> baba diyeceğim birisinin kafamdaki baba kavramına uyması gerek. <gülüyor> konuşurken biraz dikkatli olun matmasın. Bırakın dilediği gibi konuşsun müşteri katabar. Bakın, 20 yıldır yalnız yaşıyorum. ...bundan sonra da yaşayabilirim. Bir baba buldum diye yaşantımı alt üst edemem. Kuşkularınızın yersiz olduğunu size söyleyebilirim Matmazel. Mösyö Pekke endişe etmesin. Beni arayıp sormadığı için kendisini rahatsız etmeyeceğim. Mahkemelerle uğraşmasına gerek yok. <gülüyor> Yalnızca bir formalite bu. Hiçbir formalite beni sevmeye zorlayamaz. <gülüyor> Siz de çok şey istiyorsunuz ama. Bir şey istediğim yok. Yalnızca davetsiz misafir olmak istemiyorum. Mösyö Pekke'nin size sevgiyle yaklaşacağına inanın. <gülüyor> Öyle olsaydı koşar gelirdi. Ee, belki de kendine güvenememiştir. Karşıma çıkmaktan korkmuştur belki. Doğumumdan önce annemi terk etmiş. Kibir, belki de kadıncağız üzüntüden ölmüştür. Rica ederim böyle konuşmayı. Biliyorum çok acı çekmişsiniz. Ama yine de babanızı suçlamayın. Daha doğrusu suçluluğundan emin olmadıkça kimseyi suçlamayın. Sonra bu tür işlerin aracı yoluyla çözümlendiğini de unutmayın. Mantık evliliği gibi mi? Ne yazık ki biraz öyle. <gülüyor> Ama ben aşk evliliğini iyi elerim. Babam siz olsanız utanır mıydınız Mösyö? Aksine onur duyardım. <gülüyor> Çok naziksiniz. Ama ben utanç duyacağınızı biliyorum. Yanılıyorsunuz Matmazel. Ne olursa olsun gerçek baba her türlü sakıncayı göze alır gelirdi. Matmazel hamuriyet... Ne yiyeceksiniz? Ah, henüz yemek yemediniz mi? <gülüyor> Unuttum. Eh, ben de yemediğime göre birlikte yiyebilir miyiz? Ha tabii neden olmasın? Ya siz nasıl katıvar? <gülüyor> seve seve. Eh, siz ev sahibi sayılırsınız. Ne yememizi sağlık verirsiniz? En iyisi tabii lottur. Ah, böyle bir günde daha iyi bir şeyler yenebilir. Listeye bakacaksınız o zaman. Ee,、evet. İstakozla başlayabiliriz. İstakozumuz kalmadı müsir. Ee, öyleyse sulun kızartmasın. Onu da hazırlayamadık mesela. Ee, öyleyse ne var? Onu söyleyin bari. Size balık yahnis vereyim, üç günlük. Ee, sebzelerden ne var? Onlar da bayat. En iyisi bana jambon verin siz. Aha bana da. <gülüyor> bana da. Peynir ve meyve da getirin lütfen. Şarap da ister misiniz? İyisi var mı bari? Benim için istiyorsan zahmet etmeyin, ben biri içerim. Şampanya sevmez misiniz? Hiç içmedim. Öyleyse şampanya. Ee, uzun süredir burada mı yemek yiyorsunuz? Evet aşağı yukarı bir yıldır. Mide ağrısından yakınıyor olmalısınız. <gülüyor> Yalnızca acıktığım zaman. Ee, ne de olsa gençlik. Vaktiyle buranın yemekleri çok güzeldi. Patron at yarışlarına dadanınca işler bozuldu. Evet monsieur İçelim Mutluluğunuza içiyorum Belki de sokakta birkaç kez rastlamışımdır onu Mutluluğa mı? <gülüyor> Hayır monsieur Monsieur Peke Yaşlı bir adammış gibi geliyor bana Yanınızda fotoğrafı var mı? Hayır ne yapacaktınız? <gülüyor> Bakacaktım Evli mi? Evet ama madame Peke henüz bir şey bilmiyor Olayı nasıl karşılayacağını da bilmiyoruz Çok mu otoriter? E, otoriter ama kötü kalpli değil、e, Başka çocukları var mı? Hayır bir yeğenleri var yalnızca <gülüyor> Babanızın ne kadar zor bir durumda kaldığının farkında mısınız? Hayatına bir bomba gibi girdiniz ha, Merak etmeyin patlamayacağım Hayatın ne olduğunu biliyorum Varlıklı da olsa insan yaşantısını istediği gibi kuramıyorum Ama ben bunu düşlerimde başarmıştım Neyi? Hayatımı istediğim gibi kurmayın Nasıl? Nasıl? Babamın olmaması buluşmamızı engellemiyordu. Bir yerde yemek yiyebiliyor, tiyatroya birlikte gidebiliyorduk. Çocukça şeyler bunlar. Bırak konuşsun. <gülüyor> birlikte bir ev tutacak, mutlu olacak. Ne yazık ki hayat çok karmaşık. <gülüyor> İstenildiği zaman basitleştirilebilir. Siz olsaydınız, beni kabul eder miydiniz, Monsieur? <gülüyor> İzniniz olursa ben biraz hava alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Monsieur Katabarın canı sıkıldı galiba. Boş verin. Önemli olan sizsiniz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Daha adınızı bile bilmiyorum ama anlaşıyoruz sanırım Size bir şey söyleyeyim mi? Evet Babam olmanızı çok ister Sahi mi? Gerçekten baban olmamı ister miydin? Sizsiniz değil mi? Nasıl bildim? Evet Babam benim <gülüyor> Görüyorsun <gülüyor> aracı kullanmadan kendim geldim Hakkınızda ileri geri konuştum Önemli değil Zavallı babacım sizi kötü yargıladım. Keşke saçma sapan konuşmama izin vermeseydiniz. Keşke yirmi yıldır bu azarları işitseydim. Sevgili babacım.、Oh, ne güzel yaşamımda ilk kez sevgili babacım diyorum. Alışık olmadığım için heyecanlıyım. Ben de bunu ilk kez işitiyorum. Baba. Babacım. <gülüyor> Mademezel Alice sizi arıyor. Hazır mısın Anuriyet? Evet. Arkadaşım mağruriyet Matmazel bizimle bir kahve içmez miydiniz?、E, teşekkür ederim Mösyö fazla vaktim yok ama Leon acele tarafından üç kahve lütfen Bir de konya Derhal efendim Benim kasayı toparlamam gerekiyor İzninizle hemen dönerim、e, Oturmaz mısınız Matmazel Alice?、E, sizi daha önce hiç görmemiştim Evet hemen kaynaştık Fazla ileri gitmeyin Ah、oh. <gülüyor> Yanlış anladınız Batmazel ben、e, Onu iyi tanırım hoş kızdır ama çok ciddidir Ne kadar iyi Eee neler konuşuyorsunuz <gülüyor> Arkadaşın sana Kur yaptığımı sanıyor Ona gerçeği söyleyebilir miyim Elbette Neler oluyor Ay, Şimdi sıkı dur Alice Şu karşında gördüğün yakışıklı bey Benim babam Ah Şaka etmiyorsun ya. <gülüyor> Sizden özür dilerim. Evet, rica ederim. <gülüyor> ne zaman söylediniz? Zeki kız anladı. Sene öpebilir miyim Henriette? <gülüyor> Çok sevindim.、E, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Herhalde benimle gelmezdi. <gülüyor> ah hayır hayır, bugün onu bırakmayan niyetim yok. Dilerseniz siz de bizimle gelin. Ama atölyede olmam gerekiyor. Ah telefon et, izin iste. Hadi Ali, lütfen beni kırmak. <gülüyor> Peki geliyorum. Neyse, Paul maddelerini beğendi herhalde. Son günlerde buralardan ayrılmaz oldu. İyi ki onları tanıştırdık. Ha, evet, haklısın. Herhalde yakında düğün hazırlıklarına başlarız. Ha. Bu evliliğe karşı değilsin değil mi?、Ha. Sen beni dinlemiyorsun Martin. Aa, niye dinliyorum? Peki, neden söz ediyorum? Söyle bakalım. Ee, şeyden, şey... E, e, şeyden... E... <Gülüyor> Kolden söz ediyordun İyi ki dinlemişsin Neyin var senin Son günlerde çok dalgınsın Hiçbir şeyim yok çok iyiyim Yalnız biraz yorgun hissediyorum kendimi Yaşlanıyorum galiba Birdenbire mi Neyse ben biraz dolaşmaya çıkıyorum Eskiden bu kadar sık dışarıya çıkmazdın Benden bıktın mı Üstüme varma lütfen yorgun olduğumu söyledim Nasıl istersen öyle olsun Hoş geldin babacığım. Dünden beri nasılsın? İyiyim kızım. Ya sen? Seninle birlikte olduğum zamanlar çok iyiyim. Ben de Henriette, ben de. Bunca yıldır sensiz nasıl yaşamışım hayret ediyorum. Madame Peke'ye durumu hala açamadın mı? Ne yazık, henüz açamadım. Böyle gizlik açamak, buluşmak canımı sıkıyor baba. Yirmi yıllık evliliğimizde karıma hiç yalan söylemedim. Seni onunla tanıştırmak istiyorum. Nasıl? Nasıl? Ee, örneğin Mösyö Katabart'ın yeğeni olarak Anlamadım <gülüyor> Anlamayacak bir şey yok Mösyö Katabart benim eski bir arkadaşım olur Sen de onun yeğeni Yıllardır birbirimizi görmemişiz Ve bizi ziyarete geliyorsunuz Olamaz mı yani <gülüyor> Ne yararı olacak Karımın seni seveceğine durumu kabulleneceğine inanıyorum Hele bir tanış Aranızdaki sevgi onunla konuşmamı kolaylaştıracaktır Emin misin ya sevmezse Seni tanıyıp da sevmemek mümkün mu anriyet? <gülüyor> evet, ne diyorsun? Seninle bütün gün birlikte olmak çok hoşuma gider. Eh, hadi öyleyse, hemen mesela Katabara gidip durumu anlatalım. Bu üçüncü bardak oluyor. Kusun nereden çıktı bu müzakata var? İşte min eski bir arkadaşı. Bak birle iş ortaklığı yapmışlar. <gülüyor> Herhalde alkolli içkiler üzerine olmalı. Adam durmadan içiyor. Ne kadar kötüsün. Bu adamda kuşkulu bir taraf bulunmuyor musun? Hoş bir adam. Her konuda konuşabiliyor. <gülüyor> Öğlelerinde ağzı kalabalık derler. Yeni de tam tersi. Ağzından söz cımbızla alınıyor. Cin gibi zeki bir kız. Uzun süredir tanışıyor olmalısın. Aşağı yukarı on beş gündür. O kadar çık mı? Ben de samimiyetinize bakıp tanışmanız eskilere dayanıyorsanmıştım. Samimi olmak için uzun süre gerekmez. Evet, ilk görüşte pekişen arkadaşlıklar da oluyor. Siz ondan hoşlanmadınız mı? Kendi halinde zavallı bir kızcağız işte. Küçüm seveyin. Belki piyano çalmasını bilmiyor ama. Ondan yeterince söz ettik. Başka şeylerden konuşalım. Sinirlerin bozuldu. İstersen terasa çıkıp biraz temiz hava alalım ha? İyi olur. Nereye madlen? Biraz temiz hava alacağız. Ne oldu? Aralarında bir şey mi geçti? Yok canım. Sen de çok kötümsersin. Sanırım iyi anlaşıyorlar. Bana pek öyle gelmiyor. Sen merak etme. Kızım bana çekmiş işini bilir. Doğru. Sen bu işleri iyi becerirsin. Evet aniyet Biraz öyle uykusuna ne dersiniz he? Yo, hayır Aa, derim Niye yemekten sonra iyi olmaz yo, mı? Yok yok yok hayır çok yemek yedim Ama çok da içki içtiniz Merso Peke'nin içki koleksiyonu hayli zengin Ama bu sürekli içmeniz için neden değil Yeğeninizi zor durumda bırakıyorsunuz Matmazel Madre'nin göz göre göre bizimle alay etmesi hoş bir şey mi? <Gülüyor> ne yapalım? ...unutmak için sürekli içmem gerekiyor. Anlıyorum. Sözü buradaki... ...durumuza getirmek istiyorsun. <Gülüyor> Güzel bir ev. Her şey var. Senin burada kalman... ...çok önemli. Burada kalmak için uydurduğumuz yalanlar... ...sevincimi gölgeliyor. Artık bu durumu sürdürmek istemiyorum. Ya ben?、Hı? Ben halimden memnun muyum sanıyorsun? Yapıma, kurallarıma... ...aykırı bu rolü oynamak için... ...hayli zorlanıyorum. Hıh. <gülüyor> Bu yüzden kendimi içkiye veriyorum. Babamdan konuyu madem pekey açmasını isteyeceğim. Evet yavaş ol. Her şeyi berbat edersin. Bu rolü daha fazla oynayamayacağım. Babam anlayış gösterir sanırım. Ama çok sakıncalı. Telaşlanmayın Mösyö Katabar. Son kararı elbette babam vereceğim. Babam babam babam. Ağzından başka söz çıkmıyor. Eğer sana parasız bir baba bulsaydım... ...ona bu kadar önem vermezdin. Niye? Niye? Baba sevgisinin parayla ne ilgisi var? Yine de evet varlıklı olduğum için suçlanmamalıyım. Konuşmalarımızı duydun mu? Bir kısmını.、E, seni tenise çağırıyorlar Arriet. Bahaneyle kaçtım. Tedbirsizlik etmiyorum. <gülüyor> evet. evet buluşmamızı yanlışlıyorum diyorlar.、E, ne yapayım elimde değil. Sanki suçluyumuz gibi sürekli kaçmak çok üzücü. Ben de bundan kurtulmak istiyorum ama şimdilik olanaksız. Görüyorsunuz Hanriet, Monsieur Pekede aynı kanıda. Sizi baba kız baş başa bırakıyorum. Hayli içmiş. Her zamanki gibi. Karım sana kötü davranmıyor değil mi? Hayır. Ama benimle lütfen konuşuyor. Bu da cesaretimi kırıyor. Seni kabul etmezsen ne yaparız? Bak istersen ben gideyim. Yine eskisi gibi başka yerlerde buluşup görüşürsek? Kesinlikle olmaz. Tam yirmi yıl geçictim. Çocukluğunda yapamadıklarımı şimdi yerine getirmek istiyorum. Oh, burada mıydınız? Arriet, her yerde aranıyoruz. Benim hataım, onu lafa tuttum. Sabırsızlanıyorlar, yola çıkacaklarmış. Hemen gidiyorum. Bir an olsun ondan ayrılmıyorsun. Ha, nasıl? Hep onun peşindesin demek istiyorum. Ee, konuşuyorduk, ne kötülük var bunda? Gençlerle gülüp eğlenmek, tenis oynamak varken... ...senin gibi yaşlı biriyle çene çalmaktan memnun olacağını mı sanıyorsun? Beni o kadar sıkıcı bulmuyor. Bari kızcağıza saygısızlık etme. Aa şu mesele. Hiç merak etme karıcığım. Aramızda otuz yaş var. Bunu unutmuş görünüyoruz. Niye yakınıyorsun anlamıyorum. Henriette eve neşe canlılık getirdi. Ama senin gözünde ondan başka bir şey görmez oldu. Tek başıma kaldım. Gidecekleri de yok <gülüyor> O çocuğu kıskanıyor musun yoksa Hayır asla Öyleyse niye endişeleniyorsun Birdenbire ortaya çıktılar Daha önce ikisinden de söz etmemiştim Mesokat'a bağırır eski bir dost Ondan hiç hoşlanmıyorsun Yeğeni mükemmel bir kız Anlamadığım da bu zaten İkiniz suç ortağı gibisiniz Onunla konuşmaktan Hoşlandığımı gizlemiyorum Bu konuda yalnız da değilim Paul hatta Germain bile onu seviyor Yanıza geldiğimde hep susuyorsunuz. Da neyler? Sürekli benden kaçıyorsun. Sanki sanki. Yo yo yo aldanıyorsun. Bir şeyler gizliyorsun. Aranızdaki sırrı bana niye açmıyorsun? Ee, bu sırrı sana daha sonra, ee, bu yeler gittikten sonra açıklayacağım. Hemen söylemeni istiyorum. İyi、hmm. öyleyse otur. Bu kız var ya. Hı hı. Anriet, benim ona duyduğum tamamen yasal bir sevgi. Anlayamıyorum. Kızım o benim. Kızın mı? Evet, kızım. Yirmi yıldır neredeydi peki? Ee, bir ay öncesine kadar varlığından habersizdim. Onu buraya kadar getirdin ve benden gizledin. Bak dinle beni, sana açıklayacağım. Neyi açıklayacaksın ki? Beni aldattığını mı? Hepimize oyun oynadın. Bir başka ilişkinin kanıtı olan o kızı evimize getirdin. Seni yavaş yavaş alıştıracaktım. <gülüyor> Güldürme beni. Bir yanda ben karın, öte yanda başkasının kızı. Annesi öyleli 18 yıl olmuş. Ne olursa olsun onu evimde istemiyorum. Onun varlığına dayanamam. Ne olur öfkeyle konuşma. Kızmakta haklısın ama bağışlayabilirsin. Onu bunu bilmem bu evden gidecek. Yoksa onu gördükçe annesini anmış yiyeceğim. Yüzünü bile unuttum zavallının. O kız derhal gidecek. Ondan ayrılamam. Demek onu bu kadar çok seviyorsun ha? Onun uğrına benden kolayca vazgeçebileceksin. Senden vazgeçmek mi? Sen benden kolayca vazgeçebilir misin? Yıllar önce istemiyerek yaptığım bir hatayı bağışlayamaz mısın? Sen seçimini yapmışsın. O kız şu kısacık süre içerisinde beni kalbinden sildi. Senin gözünde işe yaramazsana çocuk veremeyen zavallı yaşlı bir kadınım artık. Yirmi yıllık bir beraberlikten sonra bu mümkün mi? Bugüne kadar aramızda önemli bir çatışma bile olmadı. Gözün ondan başkasını görmüyor. Hayır, o her şey değildir. Sen benim sevgili karımsın. En son kararı sen vereceksin. Bunu daha önce niye söylemedin? Ee, şaşkına dönmüştüm. Düşün, yirmi yıl sonra varlığından bile haberim olmayan bir çocuğum olduğunu öğreniyorum. Kendim bu fikre daha yeni alıştım. Seni de yavaş yavaş alıştıracaktım. Onu buraya getirmeden de sorunu çözebilirdim. Önce öyle düşündüm ama sonra görünce dayanamadım. Öyle bir baba deyişi vardı ki... ...hiç tanımadığı annesinin yerini tutmanı istedim. Bunun kolay olacağını, senin çok iyi anlayışlı bir insan olduğunu söyledim. Beni boş yere övüp durma şımartacaksın. O gerçeği söylüyorum. Sen olgun bir insansın. Beni değil onu düşün. Burada kalsın. Birlikte mutlu olalım. Teyze, teyze pamukla alkol var mı? Ne yapacaksın? Kaza mı oldu? Henriette'in gözüne top geldi.、Ay、gözüne geldiyse önemli demektir. Benim sakarlığımdan oldu özür dilerim. O, o kadar önemli değil.、E, doktora telefon edeyim mi? Biz geçerken haber veririz. Ben eczaneye gidiyorum. O kadar endişe edilecek bir şey yok. Fazla ağrımıyor değil mi Henriette? Biraz acıyor. Doktora haber verelim. Hadi anne gidiyoruz. Hoşçakalın madam peki. Paul. Konuklarımızı uğurlar mısın Paul? Peki teyzeciğim. Görünürde bir şey var mı madam peki?、E, hafif sıyrıklar var. Ya şişlik? Ya, biraz. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm madam peki. Rica ederim. Nihayet、Hı? gittiler teyzeciğim. Bu evlilikte böylelikle suya düştü. Niye? Madeleine senden hoşlanmadı mı? Hayır. Öyleyse evleneceğin kızı kendin seçeceksin. Evet. Biliyor musunuz Madeleine size topu bilerek attı. Hayır bu doğru değil. Sizi kıskandı. Beni mi? Çünkü ondan çok üstünsünüz. O çiçekler için teşekkür ederim Paul. Neden söz ettiğinizi anlayamadım teyze? Odamdaki vazoya çiçekleri sen koymamış mıydın? Hayır. Hay Allah、evet. gittikçe şişiyor. Gidip buz getireyim bari. Daha önce neden aklımıza gelmedi ki? Ee, şey... Özür dilerim. O çiçekleri ben topladım. Çok sevdiğinizi biliyordum. Yanlış bir şey yapmadım değil mi? Aksine. Çok sevindim. Teşekkür ederim aile. İsterseniz her gün toplarım. Teşekkür ederim küçüğüm. Bugüne kadar sana pek sıcak davranamadım. Çok doğalmadan peki. Beni tanımıyorsunuz. Bundan böyle aileden biri olarak kabul ediyorum seni. Dost olalım ne dersin? Ben bu sevgiye layık değilim madam. Nede? Size yalan söylemek istemem ama şimdilik gerçeği de söyleyemem. Bana birkaç gün izin verin. Üzülmene gerek yok Henriet. Her şeyi biliyorum. Monsieur peki mi söyledi? Evet.、Oh, madam peki. Bana anne demeye çalış çocuğum. Günaydın Şermin. O müsyopol. Bu saatte burada ne işiniz var? Saat sekiz buçuk Şermin. İlk trenle geldim. Gardan buraya yaya yürüdüm. Herkes uyuyor mu? Matmazel Anriet bahçedeydi. Ha teyzem artık az geliyorum diye yakına mı yiyecek? <gülüyor> Doğru. Bugünlerde buralardan pek ayrılamıyorsunuz. Bu mevsimde kırlar çok güzel. Ah işte Anriet. Anriet. Günaydın Paul. Bu saatte senin burada ne işin var? Bu bir yakınma mı? Hayır şaşırdım. Paris'te canım sıkılıyor. Jermaine şu meyvaları mutfağa götürür müsün? Emredersiniz Matmazel. Gazete getirdiniz mi? Evet hem de bomba gibi bir haberle. Neymiş o haber? Matmazel Madlen evleniyor. Sizinle mi? Ne kadar acımasızsınız dostlarından biriyle. Artık özgürüm sevgili Henriette. Beni reddetmeniz için hiçbir neden kalmadı. Sizi seviyorum ve evlenmek istiyorum. Bana evet derseniz dünyanın en mutlu insanı olacağım, hayır derseniz bana hayır demeyeceksiniz değil mi Henriette? Niçin susuyorsunuz? Beni üzüyorsunuz Paul, size hemen yanıt veremem, hayır demiyorum ama... Evet de demiyorsunuz, niye endişelendiğinizi biliyorum, beni havai buluyorsunuz. Ama sizi tanıdıktan sonra çok değiştim. Ay, bakın, şimdiye kadar olan yaşantınız beni ilgilendirmez. Sabahlara kadar Paris'in gece kulüplerinde gezmem seni ilgilendirmiyor mu? Buna karışmaya hakkım yok. Demek ki bana karşı hiçbir şey duymuyorsunuz. Ama Paul... Gözlerinizden cesaretsizlik okuyorum. Yanılıyor muyum? Hayır. Niye zaman kazanmaya çalışıyorsunuz? Ailemi tanımak istersiniz. Beni ailen değil, sen ilgilendiriyorsun. Hayır. Drahamasız ve hiçbir kayıt koymadan kabul ediyorum seni Çıldırdınız mı? En azından babanız izin vermez Ayrıca tüm gelenekleri alt üst ediyorsunuz Babam istediğimi yapacaktır Yine de sabretmek gerekiyor Sabır sabır sabır ne kadar rahatsın Oysa benim yüreklendirilmeye ihtiyacım var Buna benim de ihtiyacım var Paul ee, Alice adlı bir genç kız sizinle görüşmek istiyorum Atmazel Alice mi? Ee, nerede hemen gelsin E、buyurun Mademoiselle Mademoiselle anliyeti sizi bekliyor Alice ne iyi ettin de geldin Sizi tanıştırayım Madame Peké'nin yeğeni Paul Rivet Arkadaşım Alice Memnun oldum Mademoiselle Ben de Hadi, hadi odama çıkalım Alice ee, Burada da görüşebilirsiniz İyi günler Mademoiselle Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin Ben de Yalnız mıyız Tabii O gerçekten gitti mi Elbette gitti Alice Neler oluyor kuzum ne bu halin? Burada kendi isteğinle kalıyorsun değil mi?、E, tabii ki. Hep sana karşı bir şeyler çevriliyormuş gibi bir his var içimde. Nasıl? Örneğin beni getiren yaşlı adam bir haydut olabilir. <gülüyor> Jermen mi? Yaşlı bir hizmetkar o. Kendini nasıl bu kadar güven içinde hissediyorsun anlamıyorum. Bu şado kötülükler yıvası. Mösyö Peke de çete reisi olabilir. Söyledim. <gülüyor> Günlerde fazla film seyrettin galiba Kim deyip geçme Henriette <gülüyor> Çoğu gerçek yaşam öyküsü onların Bir süre sinemaya gitmesen iyi olur Alice Gül bakalım sen gül Dün sinemada birdenbire senin Apar topar götürülüşünü anımsadım Bırak bu saçmalıkları Alice Şaka etmiyorum Henriette Bu evde anormal hiçbir şey dikkatini çekmedi mi Madame Peke durumu öğrendiğinden beri Burada normal bir aile yaşantısı Sürdürüyoruz Nasıl Durumu öğrendi mi Yani iş resmiyet kazandı mı? Tamamen değil. Dışarıya karşı hala Mösyö Katabar'ın yeğeniyim. İngiltere'den evraklar geldikten sonra resmen matmazel peki olacağım.、A、Yanılmış olmayı çok isterim. Seni çok severim ve mutlu olmanı istiyorum. <gülüyor> Sen gittikten sonra mahalle çalkalandı. <gülüyor> Neler dediler? <gülüyor> Neler söylemediler ki? İşin içinde bir iş olduğunu, Mücevher Katabar'ın Mücevher Pekiyle birlikte çalıştıklarını, önünde sonunda polisin işe mutlaka karışacağını söylüyorlardı. <gülüyor> İnsanlar ne tuhaf. Sen de bunlara inandın, öyle mi? Hayır ama yine de etkisinde kaldım. Bütün hatam bildiklerimi söylemek oldu. Bildiklerini mi? Ne biliyorsun ki? Ee, şey, ne yazık ki Mücevher Katabar senin hakkında önce benden bilgi aldı. ...bundan bana hiç söz etmemiştin. Evet, o filmi görünceye kadar önem vermemiştim. Omuzumda ben olduğunu da... ...sen mi söyledin yoksa? Evet, sen de ertesi gün babanı buldun. Ne biliyorsan anlat lütfen Alice. Daha başkalarıyla da görüşmüş.、Oh, i̇çime bir kuşka girdi. O gün Mösyek Atabar'ın bana söylediklerini anımsıyorum da... ...ne demişti? Durmadan bana zengin bir baba bulmakla övünüyordu... Çok korkuyorum Alice. Bu hayal kırıklığına dayanamam. Buyurun Mösyö Katabar. Burada daha rahat konuşuruz.、Oh, özür dilerim Henriette. Konuğun olduğunu bilmiyordum. Arkadaşım Alice size sözünü etmiştim. Memnun oldum madame. Henriette'in sizi çok sevdiğini biliyorum Matmazel. Sizden bize çok söz etti.、Oh, sizi tanıyamadım Matmazel Alice. Ben de sizi Mösyö Katabar... ...son gördüğümden bu yana epeyce şişmanlamışsınız. <gülüyor> Günün birinde zayıflarım nasıl olsa. <gülüyor> Arayet, arkadaşını yemeğe alıkoysana.、E, gitmek zorundayım madame.、Ü、üzüldüm ama bir gün mutlaka bekliyoruz.、E, seni caddeye kadar geçireyim.、E, hemen dönerim madame peki. Şoföre söyleyin de sizi götürsün.、E, sağ olun madame peki、e, ama acelemiz yok. Yaya gitmek daha güzel. Hoşçakalın madame. Mösyö Katabar. Şu işi yeniden görüşsek diyorum meslekatavar. Aynı fikirdeyim madam. Meslekpekenin bana karşı davranışları çok değişti. Farkettiniz deme.、E, etmemek mümkün mü? Saygısı kalmadığını çok iyi belli ediyor. Özellikle dünden beri ne konuşuyor ne de sorularıma yanıt veriyor. Yetmiyormuş gibi içki bardakları da elimden alınıyor. Eğer rahatsız edici bir varlık haline geldiyse hem gitmeyi ben de isterim. Kocamın bazı kuşkuları var meslekatavar. Nasıl bir kuşkum adam? Elinizdeki belgelerin anliyete ait olduğunu kanıtlayabilir misiniz? Oh, madem. İyi niyetimden mi kuşkulanıyorsunuz? İyi niyetiniz sizi yanıltmış olabilir. Bir çocuğu üstlenmek için iyice araştırıp sormak gerekir. Bu işte aklıma yatmayan bir taraf var. Ne yapalım ki Mösyö Pekke sözümü dinlemedi? Eline biraz para tutuşturup genç kızı başından savacaktı. Gerçeği konuştuğunuzu söylemiştiniz... Kötü bir işe karışmadığınızı kanıtlamak için... ...aniyetin doğumu üzerine hiçbir kuşkumuzun kalmaması gerekiyor. Beni yalancılıkla mı suçluyorsunuz madame Peke? Rica ederim Mösyö Katabar, sakin olun. Yalnızca bazı şeyleri öğrenmek istiyorum. Çok güzel, benim de istediğim bu zaten. Kocam İngiltere'ye bir mektup yazdı. Bazı bilgileri toplamak için birisini görevlendirdi. Bunu kendisine ben öğütlemiştim. Ama kocam yazdığı iki mektubuna da yanıt alamadı. Gerçeği konuşmayı sevdiğinize göre işimiz zor olmayacak. Anlıyorum adam. Beni konuşturmakla görevlendirilmişsiniz. Karşınızda yalnızca evindeki kuşku bulutlarını dağıtmak isteyen bir kadın var. Sizin kötü niyetli bir insan olmadığınızı inanıyorum. Olsa olsa biraz zayıf karakterli bir insansınız. <Gülüyor> Ama adam. Ama vicdansız değilsiniz. Yaptığınız işten duyduğunuz üzüntü sizin de içinizde kemiriyor. İçki ile avunmaya çalışıyorsunuz. Şimdi sizden tek kelimelik bir yanıt istiyorum. Arnett Mösyö Peken'in kızı mı değil mi? Susuyorsunuz. Değil. Bunu biliyordum. Peki şimdi ne olacak? Ailesine kavuştuğunu sanan bu küçük kızın hali ne olacak? Gerçeği bildiğini sanmıyorum. Ona da yalan söylediniz öyle değil mi? <gülüyor> üzerime varmayın artık madam. Alçak! Kendine gel rica ederim Martin. Merak etme rezalet çıkarmayacağım. Bize yaptığı kötülüğün izi kolay kolay silinmeyecek. Ama... ...hatalarının cezasını çekmeli. Madam söz vermiştiniz. Sizin iyiliğinize güvenli mi? İyilikmiş. Bunu siz enayilik olarak adlandırıyorsunuz herhalde. Başka birisini daha aldatmanıza izin veremem. Cezanız neyse çekeceksiniz. Martin... Ortada Henriette gibi bir kurban varken... ...elini kolunu sallaya sallaya gitmesine izin mi vereceğiz yani? Fazla büyütüyorsunuz. Onun şikayetçi olacağını sanmıyorum. Zenginsiniz, eline birkaç kuruş sıkıştırıvereceksiniz. Sizin için her şey parayla düzelir değil mi? Herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz ama Henriette başka. İnsanlar hep aynıdır. Parayı severler. Susun! Daha fazla konuşmanıza dayanamayacağım. Şimdi sigara salonuna gidin ve emirlerimi bekleyin. Herkes yanılabilir Mösyö Pekeh. Önce onun sizin kızınız olduğuna inanmıştım. Ama sonradan doğum tarihini saptayınca öyle olmadığını anladım. Ama bundan yararlanmak istedim. Ne var bundan? Size ne diyorsam onu yapın. Peki, peki. Tamam. Gidiyorum. Ne utanmaz adam. Şimdi ne yapacağız? Yapılacak bir şey yok. Henriette çok dürüst bir kız. Ondan ayrılmak bana çok zor gelecek. Gerçekten çok sevimli. Beni de çabucak kazandı. Yanı başımda olmasına alıştım. Ama şimdi gidecek bizi terk edecek. Evimize sevinç mutluluk getirmişti. Bizden ayrıldıktan sonra başına neler geleceğini hep düşüneceğiz. Yokluğuna alışmak çok zor. Peki Martin ona söylemek zorunda mıyız? Peki hala böyle sürdürebiliriz.、İ、i̇stiyor musun? Hı -hı. Buna izin verir misin? Elbette niye olmasın? <gülüyor> Benim iyi yürekli karıcığım. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Niye rahatsız edecek misin ki? Çok heyecanlısın neyin var çocuğum? Madam Madam mı? Bana niye birden bire böyle madam dediğini anlayamadım Buraya bütün cesaretimi toplayıp da gelmiştim Ama şimdi yok oldu Söylemesi çok zor Beni gerçekten kızınız gibi sevdiniz Yanınızda çok mutlu güzel günler geçirdim Bunu asla unutmayacağım Eee değişen ne? Sizi çok üzeceğimi biliyorum ama ...mutluluğumun bir yalan üzerine kurulmasını istemiyorum. Yalan mı? Yoksa burada kendi evinde olduğuna inanmıyor musun? Artık bu evde kalamam. Buna hakkım yok. Bizden ayrılmak mı istiyoruz? Seni bırakmayız. Burada istesem de kalamam artık. Alice'in neler anlattığını tahmin edebiliyorum. Konuş Martin, bildiklerini anlat ona. Haklısın karıcığım. Dinle Henriette. Senin gibi ilkin Mösyö Katabar'dan ben de kuş kullanmıştım ama... İngiltere'den beklediğim haber geldi. Sen benim kızımsın. Gerçekten. Ama bu mümkün değil. Mösyak Atabar yalancının biri. Evet yalan söylediğini sanıyor ama... ...sen gerçekten benim kızımsın Herriyet. Doğru mu söylüyorsunuz? Elbette. Elbette. Sen yalnız Martin'in değil benim de kızımsın Herriyet. Doğru mu? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Siz delirdiniz mi, Monsieur Catabar? Ne demek Anriet benim yeğenim değil? Görüyorsunuz, gerçeği söylediğim zaman bile bana inanmıyorlar. Matmazel ile evlenmek isteyen bu gence ne söylememi istersiniz, Monsieur Peké? Duyduklarım doğru mu, Paul? Hani sen evlenmek istemiyordun? Aradığım kızı buldum teyzecim, ama onu kimden isteyeceğimi bilemiyorum. Monsieur Catabar'dan istedim ama amcası olmadığını söyledi. Anriet ile evlenmek istiyorsan başvurucuğun kişi benim. Tanıştırayım, kızım Henriette, karımın yeğeni Paul. Kızınız mı? Bu bu gerçekten sürpriz oldu. Evet Paul, böylelikle ailemi tanıma zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Onları zaten tanıyorsun. Nasıl? Şimdi bana inandınız mı Monsieur Paul? Peki eniştecim kızınızı bana verir misiniz? Ehe, düşünmem gerekir. Daha iyi bir talebi çıkarsa. Daha iyi bir talebi mi? Martin, lütfen yeğenimi üzme. Ee, bakalım Anriet onu isteyecek mi? Baba, düğünü ne zaman yapıyoruz ha? <gülüyor> <gülüyor> Bana artık kızmıyorsunuz değil mi Monsieur? Peki. O aksine gözüme bir iyilik meliği gibi görünüyorsunuz. <gülüyor> Belki buraya iyi niyetle gelmediniz ama bilmiyerek bize iyilik yaptınız. Ee, bu çekik size taktiğimi de bilir miyim? Görüyorsunuz. İyilik her zaman ödüllendiriliyor. Ama kötülük... ...her zaman cezalandırılmıyor. <gülüyor> Pierre Schen'in yazdığı... ...Mustafa Öz Atalay'ın radyoya uyguladığı... ...Bağışlanan Suç adlı oyunumuzu dinlediniz mi? Yöneten Cevdet Arucular Ses kayıt Hasan Özçirvan Efekt Savaş Erhan Oyunda rol alan sanatçılar Madame Bouvier Mediha Köroğlu Monsieur Bouvier Şener Ünal Jermaine Doğan Yağcı Madame Peke Yıldız Kültür Monsieur Peke Çetin Köroğlu Paul Evren Serter Katabar İbrahim Raci Öksüz Henriette Müge Arıcılar, Garson Zeki Yorulmaz, Aliz Şebnem Tacal, Madlen Gözde Bakışık. Radyo tiyatrosu sona erdi.